Bismillahirrahmanirrahim Fetih Suresi Bu sure Medine döneminde inmiştir. Hicretin 6. yılında Hudeybiye anlaşmasının hemen akabinde inmiş surelerdendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Birden üçe kadar. Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın ve seni doğru yola eriştirsin. Ve Allah sana çok şerefli bir zaferle yardım etsin. Evet bu sure Hicretin 6. senesi Zülkaydayı'nda Aleyhisselatü Vesselam'ın Hudeybiye dönüşünde nadir olmuştur. Müşrikler Aleyhisselatü Vesselam'ın Ümre görevini yerine getirmek üzere Mescidi Haram'a ulaşmaktan alıkoymuş, Umre göreviyle arasına bir engel gibi dikilmişlerdi. Sonra da barış yoluna meylederek Aleyhisselatü Vesselam'ın o sene dönmesini, gelecek sene Ümre'ye gelmesini istemişler. Ömer ibn-i içinde bulunduğu sahabeden bir grubun hoşlanmamasına rağmen Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber onların bu isteklerine olumlu cevap vermişti. Evet. Doğrusu biz sana apatik görünen bir fetih ihsan ettik ayetinde kastedilen edilen Hudeybiye barış anlaşmasıdır. Diye bu anlaşma sebebiyle çok hayırlar meydana gelmiş, insanlar iman etmiş, birbiriyle bir araya gelmiş ve mümin kafirle konuşarak faydalı ilim ve iman yayılmıştır. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlasın ayeti, Ali sallallahu aleyhi ve bir özelliğine işaret eder. Bu özellikte bir başkası ona ortak değildir amellerin sevabına dair varit olan sahih bir rivayette Allah'ın bağışladığına dair bir haber varit olmamıştır. ve Vesselam'a verilen büyük bir şeref payesi vardır ki o bütün işlerinde itaat, iyilik ve istikamet üzerineydi ki onun dışında ne öncekiler ne sonrakilerden hiçbir beşeri bu dereceye nail olmamıştır. 4'ten 7'ye kadar O'dur müminlerin kalplerine sekineti indiren, ta ki imanlarını bir imanla arttırsınlar, göklerin ve yerin orduları Allah'ındır, Allah alim ve hakim olandır. Ta ki mümin erkeklerle mümin kadınları, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebediyen kalacakları cennetlerine koysun ve onların kötülüklerini örtsün, işte Allah katında en büyük kurtuluş budur. Ve Allah hakkında kötü zan besleyen münafık erkeklerle münafık kadınlara, müşrik erkeklerle müşrik kadınlara azap etsin. Kötülük onların başına dönsün. Allah onlara gazap etmiş, lanetlemiş ve cehennemi kendileri için hazırlamıştır. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah aziz hakim olandır. Allah subhanahu ve teala odur. Müminlerin kalplerine sekineti indiren buyuruyor ki bu kalp huzurudur. Bu müminler Hudeybiye günü Allah ve Resulü icabetle Allah'ın ve Resulünün hükmüne boyun eğen sahabelerdir. Kalp huzuru bu durumu kabullenip gönüllere hoş olunca Allah Teala onların imanlarına iman katarak arttırmıştır. Ve Allah hakkında kötü zan besleyen hükmünde Allah'a töhmet altına almaya çalışan Resulullah ve asabının toplan öldürüleceklerini zannediren münafık erkeklerle münafık kadınlara müşrik erkeklerle müşrik kadınlara azap etsin kötülük onların başına dönsün Allah onlara gazap etmiş lanetlemiş rahmetinden uzaklaştırmış. Ve cehennemi kendiler için hazırlamıştır. Varacakları yer ne kötüdür. 8, 9 ve 10 Muhakkak biz seni şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ki Allah'a ve peygamberine iman edesiniz, ona yardım edesiniz ve saygı gösteresiniz. Sabah akşam onu tesbih edesiniz. Muhakkak ki sana biat edenler, ancak Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin üstündedir. Onun için kim ahdini çözerse ancak kendi aleyhine çözmüş olur. Kim de Allah'a verdiği ahde vefa gösterirse ona da Allah büyük bir ecir verecektir. Allah subhanahu ve teala Peygamberi Muhammed aleyhisselama hitaben buyuruyor ki muhakkak ki biz seni yaratıklara şahit, müminlere müjdeleyici ve kafirlere uyarıcı olarak gönderdik buyuruyor. Daha sonra Allah'u Teala yine aleyhissalatü resulama hitaben ve onu şereflendirerek şanını yüceltip muhakkak ki sana beyat eden ancak Allah'a beyat etmiş buyurmaktadır. Evet. 11'den 14'e kadar. Bedevilerden geride bırakılanlar sana diyecekler ki mallarımız ve ailelerimiz bizi alıkoydu. Allah'tan bizim bağışlanmamızı diler. Kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. De ki Allah size bir zarar gelmesini dilerse veya bir fayda elde etmenizi isterse ona karşı kim engel olabilir? Hayır, Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Hayır, siz peygamberin ve müminlerin ailelerine bir daha dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin kalplerinize güzel göründü de kötü zanda bulundunuz ve helaka mahkum bir halim oldunuz. Kim Allah'a ve Resuluna iman etmezse muhakkak ki biz kafirler için çılgın bir ateş hazırlamışızdır. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini azaplandırır. Vallahi kafur, rahim olandır. Her bunun ve teala burada Resulü Resulünü, aileleri ve meşgaleleri içinde kalmayı tercih ederek Ali vesselam ile beraber yürümeyi terk eden bedevilerin ne ile özür beyan edeceklerini haber veriyor. Onlar ayrıları ve mallarıyla ile meşguliyetlerini ileri sürerek maziret beyan etmişler. Ve Allah Resulü'nün kendileri için istiğfarda bulunmasını istemişlerdi. Bu onların mücerred bir sözünden ibaretti. Değilse inandıklarından dolayı değildi. Aksine onların bu maziret beyanları sırf Müslümanlardan bir korunma yapmacıktan ibaretti. Bu sebepledir ki Rabbimiz Subhanahu ve Teala kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. De ki Allah size bir zarar gelmesini dilerse veya bir fayda elde etmenizi isterse ona kim engel olabilir? buyurmuştur. 15. Siz ganimetleri almak için gittiğinizde geride bırakılanlar diyecekler ki bırakın biz de arkanıza düşelim. Onlar Allah'ın kelamını değiştirmek isterler. De ki, bize uymayacak mısınız? Allah daha önce böyle buyurmuştur. Size, hayır bizi çekemiyorsunuz diyeceklerdir. Hayır, onlar pek az anlayan kimselerdir. Rabbimiz Süleyman ve Teala burada, Aleyhisselatü Vesselam ve ashabını Hayber'i fethetmek üzere gittikleri zaman, daha önce Hudeybiye gazetesine katılmayarak arkada kalan bedevler, Aleyhisselatü Vesselam ve ashabıyla beraber Ghanemek'e kavuşmak üzere çıkmak istemişlerdi. Halbuki onlar düşmanla muharebe baskın ve sıkıntı zamanında geride kalmışlardı. Allahü Teala Resulü'ne cezalarının yapmadıklarının cinsinden olması için onların çıkmalarına izin vermemesini emretti. Şüphesiz allah Teala Hudeybiye'de bulunanlara geride kalan diğer bedevileri ortak kılmayarak Hayber ganimetinde sadece onlara bırakmıştı. 16 ve 17 Bedevilerden geride bırakılanlara de ki siz yakında zorlu savaşçı olan bir kavme çağrılacaksınız. Onlarla savaşırsınız veya onlar Müslüman olurlar. Şayet itaat ederseniz Allah size güzel bir ecir verir. Ama daha önce döndüğünüz gibi yine dönecek olursanız sizi elin bir azapla azaplandırır. Gözü kör olana vebal yok. Topala da vebal yok. Hastaya da vebal yok. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse onu altlarından ırmaklara kan cennetlere sokar. Kim de geride kalırsa onu elin bir azap ile azaplandır. Evet. Onlarla savaşırsanız veya onlar müslüman olur. Onlarla cihat ve savaş sizin için meşru kılınmıştır. Onlar bu halde devam ettikleri sürece onlara karşı zafer sizin. Ya da onlar müslüman olacak ve kendi ihtiyarlarıyla savaşlı olarak sizin dininize girecek. Şayet itaat ederseniz Allah'ın emrine icabetleyin cihada çıkar ve üzerinize farz kılınanı yerine getirirseniz Allah size güzel bir ecir verir. Ama daha önce davet edildiğiniz halde geri kaldığınız Hudeybiye savaşından geri döndüğünüz gibi yine dönecek olursanız sizi elim bir azapla azaplandırır. Daha sonra Teala cihadı terk etmeye mazeret teşkil edecek özürleri zikreder Bunlardan kimisi körlük ve toparlık gibi devamlıdır. Kimisi de belirli günlerde kişiye ağrı olan ve daha sonra sona eren hastalık gibi sureli, arizi, özürlerdir. Belirli günlerde hasta olan kimse hastalık halinde iyileşinceye kadar devamlı özür sahipleri hükmüne girer. Daha sonra Allahü Teala cihada Allah ve Resulünün itaata teşvikle kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse onu altlarından ırmaklara kan cennetlerine sokar. Kim de geri kalır cihattan imtina eder ve dünya geçimliklerine yönelirse dünyada zillet, ahirette cehennemle olmak üzere onu elinden azat ile azatlandırır. 18 ve 19 Andolsun ki sana o ağacın altında biat ederlerken Allah müminlerden hoşnut olmuştur. Kalplerinde olanı bilmişte onlara sekineti indirmiş ve onları pek yakın bir fetihle mükafatlandırmıştır. Ve alacakları bol ganimetlerle Allah aziz hakim olandır. Rabbimiz subhanahu ve teala bu ayet-i kerimede de ağacın altında aleyhissalatü vesselam'a beyat etmiş olan müminlerden hoşnut olduğunu haber veriyor. Daha önce de onların sayıları zikredilmişti ki 1400 kişiydiler. Altında beyat etmiş oldukları ağaç ise Hudeybiye arazisindeki bir akasya ağacı kalplerinde olanı, doğruluğu, vefayı Allah'ın emrini işitip itaat etmiş etmelerini bilmiş de onlara sekineti, harp huzuru ve sukununu indirmiş ve onları pek yakın bir fetihle mükafatlandırmıştır. Allah'ın onlara mükafatlandırmış olduğu fetihler, onlarla düşman arasındaki barış ve bu barış sayesinde meydana gelen Hayber'in, Mekke'nin daha sonra da diğer iklim ve ülkelerin fetih gibi devamlı ve peş peşe gelen umurlu hayırlar, dünya ve ahirette onlar için meydana gelen izzet, zafer ve yücelik. 29'dan 20'den 24'e kadar Allah size ele geçireceğiniz bol ganimetler vaat etmiştir. Bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir ki müminlere bir ayet olsun ve sizi dost doğru yola hidayet etsin. Bundan başka sizin gücünüzün yetmediği ama Allah'ın sizin için sakladığı ganimetler de vardır. Ve Allah her şeye kadir olandır. O küfredenler sizinle savaşa katılsalardı, mutlaka arkalarını dönerlerdi. Sonra bir veli ve yardımcı da bulunmazdı. Bu önceden beri geçmiş olan Allah'ın sünnetidir. Ve sen Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın. Mekke'nin göbeğinde sizi onlara muzaffer kıldıktan sonra onların ellerini sizden sizin ellerinizi de onlardan çeken odur. Allah yaptıklarınızı görmekte olandır. Evet. Allah size ele geçireceğiniz bol ganimetler vaat etmiştir ayetinde bütün ganimetler kastedilmiştir. Aynı zamanda hayderinde fetidir. Ve insanların ellerini sizden çekmiştir ki Düşmanların sizin aleyhinizde içlerinde gizlemiş olduğu muhabere, savaş gibi kötülükleri size ulaştıramamışlardır. Aynı şekilde arkanızda bıraktığınız insanların ellerini de aileniz ve haremlerinizden çekmiş, engellemiştir ki bu müminlere ibret alacakları bir ayet olsun. Şüphesiz Allah onların koruyucusu sayılarının azlığına rağmen diğer düşmanlara karşı yardımcıdır. Bundan başka sizin gücünüzün yetmedi ama Allah'ın sizin için sakladığı ganimetler vardır ve Allah her şeye kadir olandır. Yani başka bir ganimet, bir başka fetih siz ona güç yetiştiremeyeceğiniz halde Allah Teala onu sizin için kolaylaştırmıştır. 25 ve 26 Onlar küfretmiş olanlardır. Sizi mescidi haramı ziyaretten ve bekletilmekte olan kurbanlıkları da mahalline ulaşmaktan men edenlerdir. Eğer orada henüz bilmediğiniz mümin erkeklerle mümin kadınları bilmeyerek ezmek suretiyle üzüntüye kapılmanız ihtimali olmasaydı Allah savaşı önlemezdi. Dilediklerine rahmet etmek için Allah böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirinden ayrılmış olsalardı o küfredenleri elin bir azapla azaplandırıldı. O küfredenler kalplerinde hamiyeti, cahiliyet hamiyetini ateşlendirdiklerinde Allah sekineti peygamberine ve müminlerin üzerine indirdi ve onları takva sözü üzerinde durdurdu. Onlar buna daha layık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi bilmekte olandır. Allah subhanu ve teala Kureyşlilerden Allah Resulü'nü yenmeleri için onlara yardım eden Arap müşriklerinden haber vererek onların küfür etmiş olanlardır. Küfredenlerden başkası değillerdir. Sizi gerçekten Mescid-i Haram'ın ehli olduğunuz ve oraya daha layık olduğunuz halde Mescid-i Haram'ı ziyaretten ve bekletilmekte olan kurbanlıkları da mahalline ulaşmaktan men edenlerdir. Bu onların azgınlık ve inatlarından başka bir şey değildir, buyurmuştur. Eğer onlara henüz sizin bilmediğiniz ve kanunlardan korktukları için imanlarını gizleyen ve onların arasında kalan mümin erkeklerle mümin kadınları bilmeyerek ezmek suretiyle üzüntüye kapılmanız ihtimali olmasaydı Allah savaşı önlemezdi, buyurmuştur. Evet. 27 ve 28 Andolsun ki Allah, Resulünün gördüğü rüyanın hak olduğunu tasdik etmiştir. Allah dilerse, siz güven içinde başlarınızı pıraş etmiş veya saçlarımızı kısaltmış olarak korkmadan mescid Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir. Bundan başka size yakın bir zamanda bir fetih de verecektir. Odur Resulü'nü hidayet ve hak diniyle gönderen bütün dinlerden üstün kılmak üzere şahit olarak Allah yeter. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz henüz Medine'deyken rüyasında Mekke'ye girdiğini Beytullah'ı tavaf ettiğini görmüş ve bunu ashabına haber vermişti. Hudeybiye senesi yola çıktıklarında işlerinden bir grup <gülüyor> rüyasının bu sene gerçekleşeceğinden hiç şüphe etmemişti. Müşriklerle aralarında barış anlaşması olup da bir sonraki sene tekrar gelerek ümre yapmak üzere o sene geri döndüklerinde sahabeden bazılarının kalplerine bir şüphe girdi ve sonunda bu meseleyi Ömer hatta i sordular. Söylediği sözler içinde o Hazreti Peygamber'e sen bizim Beytullah'a gireceğimizi ve onu tavaf edeceğimizi haber vermemiş miydin dedi. Aleyhissalatü Vesselam evet. Senin bu sene Beytullah'a varacağını haber vermiş miydin buyurdu. Hazreti Ömer hayır dedi. Aleyhissalatü Vesselam öyleyse sen ona varacaksın ve tavaf edeceksin buyurdu. Korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz kısmında yine anlamı güçlendiren bir bölümdür mescidi harama girmeleri durumda onların emniyet içinde olacaklarını ifade edip orada ikametleri halinde hiç kimseden korkmayacaklarını beyanla korkuyu onlardan gidermiştir. Bu Hizmetin yedinci senesi zilkadesinde vuku bulan ümretil kazadır ki aleyhissalatü vesselam zilkade ayında Hudeybiye'den döndüğünde Medine'de Zilhicce ve Muharrem aylarında ikamet etmiş Safar ayında Hayber'i fethetmek için Medine'den çıkmıştı. Allah-u Teala Hayber'in bir kısmının zor kullanılarak bir kısmının da barış yoluyla fethini nasip etmiş. Orası büyük, hurma ve hekimleri çok olan bir bölgeydi. Aleyhissalatü Vesselam oradaki Yahudileri yarıcı olarak kullanmış, Hayber arazisini sadece Hudeybiye ehli arasında taksim etmişti. Habeşistan'dan gelen Cafer İbni Ebu Talip ve ashabı ile Ebu Musa el-Eşari ve ashabı dışında hiç kimse Hayber Fethinde hazır bulunmamış. Anılarından ise hiç kimse bu seferden geri kalmamıştır. 29 Muhammed Allah'ın Resuludur. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı zorlu, kendi aralarında merhametlidirler. Onları ruh edenler, secde edenler olarak görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Onlar yüzlerinde secde izinden tanınırlar. İşte onların Tevrat'taki vasıfları budur. İncil'de de şöyledir. Onlar filizini yarıp çıkarmış,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 Allah subhanahu ve teala aleyhissalatü vesselamın hiç şek ve şüphesiz gerçek Resul olduğunu haber vererek Muhammed Allah'ın Resuludur. Buyuruyor ki bu bütün güzel nitelikleri içine Ali Aleyhissalatü vesselam Efendimiz birbirlerini sevme ve merhamet etmede müminlerin misali bir cesedin misali gibidir. Ondan herhangi bir organ müşteki olduğunda Cesedin diğer taraflarda humma, ateş ve uykusuzluk da ona katılırlar buyurmuştur. Yine Ali ve vesselam efendimiz mümin mümin için birbirini destekleyen bir yapı gibidir buyurmuş ve parmaklarını birbirine geçirmiştir. Allah bizi onlardan kurtusun. Onları rükeden secdeden olarak görürsün. Allah'tan lütuf ile rıza isterler ayetinde allah Teala onları çok amel işlemeleri ve çok namaz kılmaları ile nitelemektedir. Namaz amellerin en hayırlısı onları namazda Allah için ihlaslı olmakla Allah katında bol sevabını yine Allah'tan bekleme sıfatlarıyla nitelemiştir. Allah iman edip salih amel işleyenlere hem mağfiret günahların bağışlanması hem de büyük bir mükafat Bol bol sevap ve şerefli bir rızık vaat etmiştir. Allah o vaade erenlerden hepimizi kalsın. Bu surenin faziletiyle bizleri bereketlendirsin. Rahmetini erdirdiği kulların arasına bizleri de koysun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.